Merhaba sevgili Akra Efend dostları. İslam Bilginleri ve icatları programımızın yeni bir bölümüyle bir kez daha birlikteyiz. Geçen hafta ilkini yayınladığımız programımızda Lagari Hasan Çelebi ve onun icadı olan Füze'den bahsetmiştik. Bu hafta yine büyük bir İslam bilginimizden ve onun çok önemli bir icadından bahsedeceğiz. Değerli dinleyenler, ilim insanlık tarihiyle başlamıştır. Akıl ve idrak sahibi olan insan görmeye, işitmeye, yemeye, içmeye muhtaç olduğu kadar okuyup öğrenmeye de muhtaçtır. Hatta mecburdur. Yaratılışı bunu gerektirir. Hayatını sürdürebilmek için çevresindekileri tanımaya, onların neye yaradıklarını bilmeye, hayat şartlarını öğrenmeye muhtaçtır. Her sabah doğup akşam batan güneşin, geceyi aydınlatan ayın, ışıl ışıl parlayan yıldızların, peş peşe gelen gece gündüz ve mevsimlerin birer manası olmalıydı. Bahar tablosuna renk, ahenk ve güzellikler katan bitki ve hayvanların elbette bir vazifesi vardı. Ve o tabloyu tefekkür edebilen insanında. İnsan önce kendini tanımaya çalıştı. Sonra etrafını çepeçevre saran eşyayı. Her hususta bilgi sahibi olmak istedi. Aklına başvurdu. Düşündü taşındı, araştırdı inceledi, yeni yeni şeyler öğrendi. Evini kurabilmek için teknolojiye, sağlıklı yaşayabilmek için tıbba, alışveriş ve ölçüp tartma gibi günlük işlerinde matematiğe, yaratıcısına karşı vazifesini yerine getirebilmek için de din ilimlerine muhtaçtı. Bunların bütününde de hedef, gerçeği yakalamaktı. Zayıf bir yaratılışı olan insan, her halükarda bir yol göstericiye, elinden tutacak bir rehbere muhtaçtı. Bu ihtiyaç ilk insanla birlikte duyula geldi. 124 bin peygamberin gönderilişi, bu ihtiyaca verilen cevaptan başka ne olabilirdi? Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, Hazreti Adem aleyhisselamdı. O, bütün insanların babasıydı. allah Teala tarafından görevlendirilen Cebrail aleyhisselam, kendisine defalarca gelerek, oruç, namaz, gusül gibi din bilgilerinin yanında, fizik, kimya, tıp, eczacılık, matematik bilgileriyle çeşitli dilleri öğretti. Hazreti Adem aleyhisselamın çocukları, Çeşit çeşit dillerle konuştu. Zaman geldi, Söryani, İbrani ve Arap dilleriyle kitaplar yazıldı. Yaratılan her şeyin isimleri ve faydaları kendisine bildirildi. İhtiyaç duydukları zaman bu bilgileri kullandılar. Daha sonra gelen peygamberlerde insanların ihtiyaçlarını giderecek bilgileri onlara öğrettiler. Mesela Hazreti Adem Aleyhisselam ilk ziraat mühendisi ve çiftçiydi. Hazreti Şit Aleyhisselam dokumacılığın, örücülüğün, mensucat sanayinin ilk kurucusuydu. Hazreti İdris Aleyhisselam dikiş iğnesini ilk icat eden, terziliğin piri ve ilk yazıyı yazandır. Hazreti Nuh Aleyhisselam marangozluğun ve gemiciliğin piriydi. Hz. Hud aleyhisselam, tüccarlık yapardı. Tüccarların piriydi. Hz. İbrahim aleyhisselam, Kâbe'yi yeniden inşa etmesiyle, Hz. Süleyman aleyhisselama ve Mimar Sinan'a önderlik etmiştir. Hz. İsmail aleyhisselam, kara ve deniz avcılığıyla avcıların piridir. 70 dil bilmesiyle, tercümanların da piriydi. Hz. Yusuf aleyhisselam, saati ilk icat edendi. Ayrıca bolluk zamanında zahire depolayıp, kıtlık zamanında halka dağıtan ilk kimseydi. Hazreti Davud aleyhisselam, demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli orduyu ilk kurandı. Hazreti Süleyman aleyhisselam, sazlardan zembil yapardı. Bakır madenini ilk defa işleyen oydu ve hükümdardı. Hazreti Zülkifl Aleyhisselam ekmek pişirirdi. Fırıncıların periydi. Hazreti Uzeyir Aleyhisselam bahçıvandı. Meyve ağaçlarını ilk defa aşılayan, fidan yetiştiren, budama işlerini insanlara öğretendi. Bağ bahçe işleriyle uğraşanların periydi. Hazreti Lokman Aleyhisselam doktorluk ve eczacılık mesleğinin piridir. Hz. İsa aleyhisselam av aletleriyle geçimini sağlardı. Avcıydı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her peygamber kardeşimin bir mesleği vardır. Benim mesleğim cihattır buyurmuştur. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de de bildirilmekte ve insanların yaratılışlarından bugüne ilimsiz ve medeniyetsiz kalmadıkları görülmektedir. Bugünkü tarihi araştırmalara baktığımız zaman, eski insanların birçok medeniyetler kurduğunu, fakat bunların harpler, yer ve gök afetleriyle aradan uzun bir zaman diliminin geçmesi neticesinde yok olduklarını haber verdiğini görüyoruz. Allah'ın Resul ve Nebileri ile ilgili verdiğimiz bu özel bilgilerin ardından, şimdi güzel bir eserle programımıza kısa bir ara verelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.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 tüm sesler onda güzel kulağınızdan gönlünüze giden yok değerli dinleyenler İnsanlık tarihi boyunca İslam diniyle ilim daima kol kola gitmiş, fen ilimleri dinimizin teşvikleriyle akılları aydınlatırken, din ilimleri vicdanlara yol gösterici olmuştu. Fen ve din ilimlerinin birbirine dayandığı, birbirinden güç aldığı dönemlerde, Müslümanlar madden ve manen en yüksek seviyelere ulaşmışlardı. Keşif ve buluşlarıyla ilim ve medeniyetin öncülüğünü yapmışlardı. Dünya bugünkü medeni seviyesine nasıl gelmişti? Bu ileri noktaya gelişinde kimin veya kimlerin payı vardı? Her şey birden bire mi değişmişti? Kim kime ne vermiş ne öğretmişti? İlmi çok eskilerden yakın tarihe kadar kronolojik zincir içinde dürüst davranışlarla taşıyanlar kimlerdi? Asırların kabullendiği, baş tacı ettiği, ancak son asrın açgözlü ve tarafkir batılı ilim adamları tarafından maziye gömülen hakiki ilim adamları olmuş muydu? Ve bunlar kimlerdi? Bu konuya ışık tutacak en önemli tespiti, mütefekkir İsmail Hakkı Danışment şöyle yapmıştı. Avrupa'nın bütün ilimleri İslam kültürünün ürünleridir. Bu nokta özellikle 19. asırdan beri, Avrupalı ilim adamlarının bütün ayrıntılarıyla tespit ve itiraf ettikleri bir hakikat ola gelmiştir. Eğer günümüzün batı medeniyetlerinden İslam ilimleri kaldırılacak olursa, atom sanayi derhal durur, uçaklar yere düşer, fabrikalar işlemez olur, hastaneler mezarlıklar haline gelirdi. Değerli dinleyenler, Bir hakikati gözler önüne seren bu tespite göre modern dünya, Bugünkü durumunu İslam medeniyetine borçludur. İslam bilginlerinin yaptığı hizmetler onlara temel olmuştur. İlmin bugünkü göz kamaştırıcı bir noktaya gelişinde, Geçmişteki altyapı mahiyetindeki çalışmaların büyük payı olduğu bir gerçektir. Ve geçmişe dönüp baktığımızda da, Bu konuda koltuklarımızı kabartacak sevindirici tablolarla karşılaşmaktayız. Öylesine icatlar yapmış, öylesine büyük gelişmeler kaydetmişiz ki, Avrupalılar bile matematik, fizik, kimya gibi birçok müsbet ilmin temelinin bizim tarafımızdan atıldığını söyleme cesaretinde bulunmakta tereddüt etmemişlerdir. Ünlü felsefeci Henry Bergson bu konudaki fikrini şöyle beyan eder. Daha 14. asırda İslam ülkeleri birer ilim ve marifet fuarı, hükümdar saraylarının her taşı inci gibi işlenmiş birer sanat abidesi, birer ilim ve marifet merkezi olarak gözleri kamaştırırken Avrupa yoğun bir cehalet ve karanlık içindeydi. Orta çağ Avrupası'nda bilimsel bir yeni buluşun veya hakikatin kabul edilmesi çok uzun zaman alıyor ya da o âlimlerin dini kurum ve kişilerce aforoz edilerek hayatlarına mal oluyordu. Halbuki batıda bunlar yaşanırken doğuda İslam dünyasında hakikatler araştırmacı âlimler tarafından bir bir tespit edilerek insanlığın hizmetine sunuluyordu. Dünya, güneş, ay ve yıldızlarla alakalı yeni keşifleri İslam dünyası, itiraz etmeden güvenle kabul ediyordu. Müslümanların hayat düsturu olan Kur'an-ı Kerim'de hakikatler zaten açık ve sade bir şekilde insanların bilgisine sunulmuştu. Er-Rahman suresi 33. ayeti kerimesinde mealen, Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin çevrelerinden geçip gitmeye, bizden kaçmaya gücünüz yeterse haydi geçip gidin. Ama onun bir kudreti, yetkisi olmadıkça geçemezsiniz. Buyurulmaktadır. Bu ayeti kerimede geçen aktar kelimesi kuturun çoğuludur. Kutur, çap demektir. Çaplarsa küre gibi cisimlerde bulunur. Bir düşünce tarzına göre bu ayeti kerimede göklerin ve yerin yuvarlak olduğu, yuvarlaklığın bir şartı olan çaptan, kuturdan bahsedilerek işaret ediliyor. Yer tam yuvarlak olmayıp elipsoit olduğuna göre çaplar kelimesi bu tarife çok uygun düşüyor. İsra suresi 12. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruluyor. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlık için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Gördüğümüz gibi bu ayeti kerimede ayın bir zamanlar güneş gibi gösterici, ışık verici olduğu, fakat sonra onun silindiği, yani soğuyup ısı vermez hale geldiği ve artık gece ayeti, gece aydınlatıcısı olduğu açıkça ifade ediliyor. Bununla beraber güneşle ay arasındaki fark şu ayeti kerimede de açıklanıyor. Yunus Suresi 5. ayeti kerimede Güneşe bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan odur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçüyle, faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar, buyuruluyor. Ayeti Kerime'de geçen ziya kelimesi, ısısı olan ışığı anlatırken, nur kelimesi sadece aydınlık manasına gelen ışığı anlatıyor. Demek ki güneş ısı ve ışık verici, ay aydınlatıcı, yani ışığı yansıtıcı mahiyettedir. Değerli Akraefem dinleyenleri! Hiç şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'de geçen bu gerçekler, o zamanki insanların çoğu tarafından bilinmemekteydi. Bilmek ve anlamak, yeni gözlem ve tetkikleri de getiriyordu. Gerçi bu hakikatlerin bilinmemesi bir eksiklik değildi. Çünkü bu kitap bütün asırlara hitap etmek üzere gönderilmiş... Ve gayesi insanları her şeyi yaratana yönlendirmekti. Öyleyse ilmi hakikatlere işaretler yapacak, akla teşvik kamçısı vurmak için, haydi araştırın diyecek, fakat insanların anlamakta güçlük çekecekleri mevzular üzerinde teferruat vermeyecekti. İnsanlar gözlem ve tepkik vasıtalarının gelişmesiyle hakikatlere bu kitapta rumuzlarla işaret edildiğini görünce, kitaba daha bir güvenle ve kuvvetli bir imanla bağlanacaklardı. Bu bilgiler ışığında biliyoruz ki, Kur'an-ı Kerim, Müslüman ilim adamlarının keşifleri için daima bir kaynak ve rehber olmuştur. Bu yüzdendir ki batı, cehaletin karanlığında yüzerken, doğuda, İslam diyarlarında fizik, kimya, astronomi, tıp, zooloji, botanik gibi bütün müsbet ilimlerin temelleri atılmış, peş peşe keşifler yapılmıştı. Değerli dostlar, bu ön bilgilerden sonra bu bölümümüzde büyük bir mucidimizden bahsedeceğiz. Çeşitli maddelerin birbirinden ayırt edilme yollarından birinin, maddelerin özgür ağırlıkları olduğunu söylemiştir sıcak suyla soğuk su arasındaki özgül ağırlık farkını tespit etmiş, Galile'den 600 yıl önce dünyanın döndüğünü kanıtlamış, Newton'dan 700 sene önce dünyanın çapını hesaplamış ve daha 973 yılında bilimsel çalışmaların deneylerle ispat edilmesi gerektiğini ve belgelere dayandırılmasının zorunlu olduğunu söylemişti. Bütün bu konularda yazdıkları eserler yüzyıllar boyunca Avrupa'da rakipsiz kalan, ve halen konusunda en büyüklerden kabul edilen bir mucidimiz var bugünkü programımızda. Ama önce kısa bir müzik arası. Bolotu karişara, gulaptar gondubiler bolo to kari megher pahar bishti dharai ei duniyae ei duniyae bolo to kari sharai gulab tar gondho bila bolo to kari şaray, में घेर पाहर ब्रिष्टी ज्हाराई एई दुनियाई एई दुनियाई बलू तो कारी शाराई हाशे चाना काशे चुना की दै जे आलो माई अभी अभिशे बोलू तो काली शराए हंस जाना काशे जो न की दे जे आलू माया भी अभी शे शिकाथा भेबे भे भेबे भे भे। मोला मार जाए हालिए दूर जाना दूर bolo to kari sharay gulab dar gando dilay bolo megher pahar brishti jharay ei duniyae ei Ooh. Ooh. Ooh We made the clouds come by So we can live and be Sending rain so soft and mild And you and me. Who gave me clear eyes to see the moon when it beams? He taught me how silent love can be—a road to your dreams. Who taught the mothers of the world to love us the way they do? The trials unfold. All they think of is you You still make me cry You still make me laugh Don't let me ever forget About our golden past And so the world moves on its way Newcomers join every day Tomorrow they will say Tomorrow they will say Bolo to kari sharay Golaptar gandho bilay Bolo to kari sharay Meghir pahar brishti jhoray Ey duniyay Ey duniyay Ey dünya ey dünya ey dünya ey dünyayı, ey, dünyayı, ey, dünyayı, ey, dünyayı, ey dünyayı. Akra FM tüm sesler Onda Güzel. Değerli dinleyenler. Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü programımızda size yakından tanıtacağımız mucidimiz Biruni. Biruni eserlerindeki yüksek fen bilgileri, kendinden 8 asır sonra gelen fen bilim adamlarını dahi hayrette bırakmış, bugünkü fennin mimarlarının rehberi olmuş büyük fen ve İslam alimidir. Sadece İslam dünyasının değil, dünyanın en büyük bilim adamlarından biri sayılan ve yaşadığı çağa damgasını vurup Biruni asrı denmesine sebep olan zeka harikası bilgin, 15 Eylül 973 tarihinde, Harizm'de, Ceyhun Nehri kıyısındaki Hive kasabasında doğdu. Esas adı Ebu Reyhan bin Muhammed'dir. Arapça yazdığı kitaplarda sık sık Türkçe kelimeler kullanması, İlk astronomi gözlemlerini Türklerin oturduğu bölgelerde yapması, onun Türk olduğunu göstermekte ve bu yüzden Türk bilgini olarak tanınmaktadır. Biruni ya da Beyruni ismiyle ön yapmış olup, batı dünyasında Ali Baron adıyla bilinmektedir. Küçük yaşta babasını kaybeder. Annesi onu çok zor şartlarda odun satarak büyütür. Daha çocuk yaşta araştırmacı bir ruha sahip olan Biruni, Birçok konuyu öğrenmek için çılgınca bir hırs gösterir. Bu hırsının bilinmesi onun tahsil çağına girdiğinde Şahların Himayelerini almalarına ve saray terbiyesiyle yetişmesine yaramıştır. Bu aileden bilhassa Mansur, Biruni'nin çok iyi bir eğitim alabilmesi için her imkanı sağlamıştır. Değerli dostlar, UNESCO'nun 25 dilde yayınlanan Conroyur dergisi, 1974 Haziran sayısını alimimiz Biruni'ye ayırdı. Kapak fotoğrafının altına, bin yıl önce Orta Asya'da yaşayan evrensel deha Biruni. Astronom, tarihçi, botanikçi, eczacılık uzmanı, jeolog, şair, mütefekkir, matematikçi coğrafyacı ve hümanist diye yazılarak tanıtıldı. Yaşadığı çağa biruni asrı dedirten bir alim, Ama çoğu insan bundan hala haberdar değil. 10. ve 11. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişmiş olan büyük fen ve din alimi biruninin eserlerindeki yüksek fen bilgileri, kendisinden 8 asır sonra yaşamış olan fen âlimlerini dahi şaşırtmıştır. İbni Irak ve Abdussamed bin Hakim'den de dersler alan alimimizin öğrenimi uzun sürmemiş, daha çok özel çabalarıyla kendisini yetiştirmişti. Araştırmacı ruhu, öğrenme hırsı ve sönmeyen azmiyle birleşince 17 yaşında eser vermeye, astronomi alanındaki çalışmalarına ise 995 yılında daha 22 yaşındayken güneşin ve gezegenlerin eğimini saplayarak başlamıştı. Memunilerin başkent kası alıp şahları tarihten silmeleriyle Biruni'nin huzuru kaçmış, Sıkıntılar başlamış ve Çalışmalarını sürdürdüğü kası terk etmek zorunda kalmıştı. Ancak iki yıl sonra Tekrar buraya döndüğünde Ünlü bilgin Ebul ile buluşup Rasat çalışmalarını yapmaya başladı. Daha sonra Memunilerin hükümdarlarından Ebul Abbas, sarayında Biruni'ye bir daire tahsis edip Müşavir ve vezir olarak görevlendirdi. Bu durum Hükümdarların ilme duydukları derin saygının göstergesi, ilim adamının da devlet başkanları yanındaki yüksek itibarının belgesiydi. Gazneli Mahmud Hindistan'ı alınca, hocalarıyla Biruni'yi de oraya götürdü. Zira onun yanında da itibarı çok yüksekti. Biruni, sarayımızın en değerli hazinesidir derdi. Bu yüzden tedbirli hünkâr, liyakatini bildiği Biruni'yi, hazine genel müdürlüğüne tayin etti. O da orada Hint dil ve kültürünü bütünüyle inceledi. Üstün dehasıyla kısa sürede Hintli bilginler üzerinde şaşkınlık ve hayranlık uyandırdı. Kendisine sağlanan imkanlarla siyasi ve ilmi araştırmalarına devam etti. Bir devre adını veren çağını aşan ilmi hayatının zirvesine erişti. Biruni için ilmi araştırma fıtri bir arzu tabi bir ihtiyaç derecesindeydi. Başka şeylere itibar etmiyordu. Öyle ki Sultan Mes'ud, kendisine ithaf ettiği Kanun-u Mes'udi adlı eseri için, Biruni'ye bilfil yükü gümüş para vermişse de o, bu hediyeyi almayarak devlet hazinesine geri iade etmişti. Değerli dostlar... Yaşadığı asra Biruni asrı denmesine neden olan ve yaşadığı dönemden asırlar sonra dahi eserlerinden yararlanılan Biruni, yalnızca İslam aleminde değil, bütün dünyada etki uyandırmıştır. Günümüzde özellikle batı bilim dünyasında yerçekimi kanunu İngiliz bilim adamı Newton tarafından keşfedildiği kabul edilse de bu konuda ilk defa fikir ortaya atıp incelemelerde bulunan Biruni'dir. Ayrıca çağımızda daha yeni yeni sözü edilebilen karaların kuzeye doğru kayma fikrini dokuz buçuk asır önce dile getirmişti. İçinde bulunduğu çağda ümit burnunun varlığından ilk bahseden alim olan Biruni, Kuzey Asya ve Kuzey Avrupa'dan da detaylı bilgiler vermiş, ayrıca Kristof Cologne'dan beş asır önce Amerika kıtasından ve Japonya'dan söz etmiştir. Kitabut Tefhim fi Evali Hisan Atib Tencim, Kitabul Cevahir fi Ma'firetil Cevahir adlı eserinde kıymetli taşlar ve madenlerden bahsetmektedir. Biruni izafi yani rolati nispi yoğunlukları mahruti alet dediği ve en eski yoğunluk ölçme aleti denilebilecek bir alet olan piknometre vasıtasıyla belirlemiştir. Son eseri olan Kitab-u Saydele Fit tıbbı yazdığında 70 yaşını geçmişti. Üstad diye saygıyla yad edilen, yalnız İslam aleminin değil, bütün dünyada çağının en büyük bilgini olan Biruni, 1051 yılında, 78 yaşında Gazne'de hayata gözlerini yumdu. Biruni, hastalıkları tedavi konusunda da değerli bir uzmandı. Yunan ve Hint tıbbını incelemiş, Sultan Mesud'un gözünü tedavi etmişti. Otların hangisinin hangi derde deva ve şifa olduğunu çok iyi bilirdi. Eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan etkilerinden bahsetmişti. Ahmet'le yardım et, adaletin amel nak, hazametin amel Ama biz aciz kulların merhametle yardım et. Sanalayıp kul olamadık, olamadık, olamadık. Doğruyu bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık. Kalamadık. Sana layık kul olamadı, olamadı, olamadı Doğruyu bir türlü bulamadı, bulamadı, bulamadı Sözümüze sadık kalamadı, kalamadı, kalamadı Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtacız Şimdi affetsen bizi, mağfiretine muhtacız Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtaçız. Şimdi affetsen bizi, mağfiretine muhtaçız. Tina ama biz mücridim kullarım şefkatinle yardıma adaletine minna azametine minna ama biz mücridim kullarım şefkatinle yardıma sadlayıp bulamadı, bulamadı, bulamadı doğruyu bir türlü bulamadı, bulamadı, bulamadı. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık. Sanalayı kul olamadık, olamadık, olamadık. Doğruyu bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık. Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtaçız. Şimdi affetsen bizi, mağfiretine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, mağfiretine muhtacız. Kulağınız ve gönlünüz affetten olsun. Affetten Radyonuz Akre FM'de İslam bilginleri ve icatları programımızda ünlü bilginlerimizden Biruni'yi siz değerli dinleyenlerimize yakından tanıtmaya devam ediyoruz. Biruni, cebir, geometri ve coğrafya konularında bile o konuyla ilgili bir ayet zikretmiş, ayette bahsi geçen konunun yorumlarını yapmış, ilimle dini birleştirmiş, Fenli ilimlerle ilahi bilgilere daha iyi nüfuz edilebileceğini söylemiş, ilim öğrenmekten kastın hakkı ve hakikati bulmak olduğunu dile getirmiş ve ''Anlattıklarım arasında gerçek dışı olanlar varsa Allah'a tövbe ederim. Razı olacağı şeylere sarılmak hususunda Allah'tan yardım dilerim. Batıl şeylerden korunmak için de Allah'tan hidayet isterim. İyilik O'nun elindedir.'' demiştir. Biruni, elinden kalem düşmeyen, gözü kitaptan ayrılmayan, iman dolu kalbi ve kafasından bir an bile tefekkür eksik olmayan, ibadet hususunda çok dikkatli davranan, benzeri her asırda görünmeyen bilginler bilgini bir dahiydi. Arapça, Farsça, İbranice, Rumca, Süryanice, Yunanca ve Çince gibi daha birçok lisan biliyordu. Matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya, tıp, eczacılık, Tarih, coğrafya, filoloji, etnoloji, jeoloji, dinler ve mezhepler tarihi gibi 30 kadar ilim dalında çalışmalar yaptı. Vefatından sonra çoğu batı dillerine çevrilmiş ve defalarca basılmış 200 civarında eser bırakmış. Bunlardan ancak 22 tanesi günümüze kadar gelebilmiştir. Onun tabiat ilimleriyle yakından ilgilenmesi, Allah'ın kevni ayetlerini anlamak, kainatın yapı ve düzeninden Allah'a ulaşmak, onu yüceltmek gayesine yönelikti. Eserlerinde çok defa Kur'an ayetlerine başvurur, onların çeşitli ilimler açısından yorumlanmasını amaçlardı. Kur'an'ın belagat ve icazına olan hayranlığını her vesileyle dile getirir, ilmiyle dine hizmetten mutluluk duyardı. Tahkik ve Kanuni Mesudi adlı eseriyle trigonometri konusunda bugünkü ilmi seviyeye ta o günden ulaştığı açıkça görülüyor. Bu eser astronomi alanında zengin ve ciddi bir araştırma abidesi olarak tarihe mal olmuştur. Gazne'de kıbleyi tam olarak tespit etmesi ve kıblenin tayini için geliştirdiği matematik yöntemi dolayısıyla şehirlerin meridyen ve paralellerini ilim namına tespit ederken, kendisini Müslümanlara hizmet ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacak bir iş yapmış sayarak, bundan zevk aldığını ve kıyamet günü Rabbinden sevap bulduğunu belirtmiştir. Ayın, güneşin ve dünyanın hareketleri, güneş tutulması anında oluşan hadiseler üzerine verdiği bilgi ve yaptığı rasatlarda, çağdaş tespitlere çok yakın ve uygun neticeler elde etti. Bu çalışmalarıyla yer ölçüsü ilminin temellerini 8 asır önce attı. Israrlı çabaları sonunda yerin çapını ölçmeyi başardı. Dünyanın çapının ölçülmesiyle ilgili görüşü günümüz matematik ölçülerine tıpatıp uymaktadır. Avrupa'da buna Biruni kuralı denmektedir. değerli dinleyenler Biruni botanikle de ilgilendi ve geometriyi botaniye uyguladı. Bitki ve hayvanlarda üreme konularına eğildi. Kuşlarla ilgili çok orijinal tespitler yaptı. Tarihle ilgilendi. Gazneli Mahmut, Sebüktekin ve Harizm'in tarihlerini yazdı. Biruni ayrıca dinler tarihi konusuna eğildi. Ona birçok yenilik getirdi. Çağdan dokuz asır sonra ancak ayrı bir ilim haline gelebilen mukayeseli dinler tarihi, Kurucusu sayılan Biruni'ye çok şey borçludur. Biruni, felsefeyle de ilgilendi. Ama felsefenin dumanlı havasında boğulup kalmadı. Meseleleri doğrudan Allah'a dayandırdı. Tabiat olaylarından söz ederken, onlardaki hikmetin sahibini gösterdi. Eşyaya ve cisimlere takılıp kalmadı. Evet değerli akre efendim dinleyenleri, Ünlü bilginimiz Biruni anlatmakla bitmiyor. Dilerseniz güzel bir eserin ardından onun yazdığı eserlerden bahsetmeye çalışalım. Sa. Yöjulun yüzer. Akra. Akra. Akra. Akra. Akra. Akra. Efendim İslam bilginleri ve icatları programımızda biruni'nin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Yaşadığı çağın Biruni çağı olarak anılması kadar bilime ve insanlığa katkıda bulunan El-Biruni'nin eserleri halen batı bilim dünyasında kaynak eser olarak kullanılmaktadır. Türk Tarih Kurumu yayınları 68. sayısını Biruni'ye armağan adıyla bilginimize tahsis etti. Dünyanın çeşitli ülkelerinde Biruni'yi anlamak için sempozyumlar, kongreler düzenlendi, fullar bastırıldı. Değerli dinleyenler, Bruni'nin en ileri olduğu ve şöhrete ulaştığı ilim dallarından biri astronomidir. Onun astronomide özel bir yere sahip olduğunu belirten The Legacy of Islam isimli eserde astronomi ve matematik bahsinin yazarı Cara Devo şunları söyler. Onun ismi birçok ilmi sahada şerefle göründü. Astronomide dahi çok önemli bir mevkiye sahiptir. İslam mütefekkirlerinden Seyit Hüseyin Nasr'sa onun hiçbir ilim dalında astronomide olduğu kadar ilerlemediğini belirtir. Ona göre bu sahada o o kadar ilerledi ki aradan yüzyıllar geçtiği halde o hala bir otorite ve uzman olarak görülüyor. Dünyaca tanınmış deha Tacikistanlı politikacı ve bilgin Bobojan Gafur olsa, gerek çağdaşları ve gerekse kendinden sonrakiler arasında ...astronomiyi en ufak ayrıntılarına varıncaya kadar bilen... ...ondan başka kimse çıkmadığını söyler. Biruni, Newton ve Fransız Piskal'dan... ...tam 700 yıl önce ekvatorun uzunluğunu... ...Pakistan'da tespit etmiş... ...dünyanın çapını ve çevresini ölçmeyi başarmıştı. el kanun Mesvudi Mesudi isimli eserinde... Yer yuvarlığının büyüklüğünü saplamak amacıyla değişik bir yöntemden bahsetmekte ve bunun için Hint Okyanusu'nun kıyısında denizden yüksekliği 652 arşın olan Zira El Sadağı dağında kurulu Nenende kalesinde yaptığı çalışmalar sonucu bu yöntemle Yer kürenin çevresini 6.800 versa, yani yaklaşık 42.516 kilometre olarak hesaplamıştı. Bugünkü ileri teknolojide hesaplanan yerküre çevresi 40.225 kilometre olduğu bilindiğine göre o günün şartlarına göre aradaki fark normal sayılmalıdır. Zira hesaplamalarda kullanılan Arap mili, kara mili, deniz mili, fersah gibi ölçü ve dönüşün farklılıkları bu farkı ortaya çıkartmıştır. Değerli Dostlar İslam bilginleri bu tür araştırmalar içerisindeyken Hintliler dünyamızı bir kaplumbağanın üzerinde dört fil ve bu fillerin üzerinde de dünyamızın durduğunu zannediyorlardı. Eski Yunanlılar ise dünyanın bir tepsi gibi düz olduğunu zanneder, büyük bir boşluktan aşağı yuvarlanmamak için denizlere açılmazlardı. Bu görüşün tesirinde kalan Fenikeliler ancak sahilleri takip ederek uzun deniz seyahatlerine çıkabilmişlerdi. Bazı denizciler sırf yeni yerlerde bol miktarda altın, elmaz, kıymetli mal bulup getirmek ve bunları satıp ordularını güçlendirip Müslümanları kovalayacaklarından bahisle krallarından izin ve maddi yardımlar alırlardı. Bunlardan Kristof Kolomb ve Magellan daima batıya gitmekle okyanuslarda kaybolmayacaklarını, dönüşlerinin de doğudan olacağını iddia ettiler ve bunu uygulayarak başarılı da oldular. Böylece dünyanın yuvarlak olduğu da fiilen ispatlanmış oldu. Bugün dünyanın uzaydan uydular yardımıyla çekilen fotoğrafları, diğer ispatlara lüzum kalmadan yerküre yuvarlağını açıkça gözler önüne sermektedir. Efendim yine güzel bir eser arasından sonra Biruni'nin çeşitli ilim dallarında yaptığı çalışmaları özetleyerek programımızı yavaş yavaş sonlandıracağız. Bilim, bilmek bilim, kendini bilmektir elim bilmek kendini bilmektir elim neyim bilmektir elim kendimi bilmektir sen kendini bilmezsin bu nice okuma sen genç Deme. Okudum, bildim deme Çok tat kıldım deme Eğer hakkı bilmezsen kuru laf demektir Eğer hakkı bilmezsen kuru laf demektir Yirmi sekiz gece Okursun uçtan uçtan Yeah, yeah. Bir gönüle girmekti. Burası Akra efem. Akra. Akra. Akra, akra efem. Tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Akra. akra. Değerli dinleyenler, Ünlü bilginimiz Biruni'nin çeşitli ilim dallarında yaptığı çalışmalar şöylece özetlenebilir. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve kendi etrafında döndüğünü ilmi olarak izah etti. Dünyanın çapını, çevresini ve yüz ölçümünü doğru olarak ölçtü. Şehirlerin meridyen ve paralellerini tespit ederek, Bugünkü modern ölçülere uygun sonuçlar alan ilk âlimdi. Karaların kuzeye doğru kaydığını ilk defa açıklayan âlim idi. Menbaaların meydana gelişini, yeraltı sularının oluşumunu ve durumlarını tespit etti. Riyazi coğrafya metodunu kurdu. Güneş yüzeyinin ısısına dair görüşleri tespit ederek tartışmalar düzenledi. Güneşin kış aylarında kuzey yarım küresine, ve yazın güney yarımküresine yaklaştığını, denizlerdeki met ve cezirin sebeplerini ve rüzgarın varlık sebebini ilk defa araştıran, bulan ve sistem dahilinde izah eden alimdir. Denizlerin, karaların ve dağların nasıl meydana geldiğini ilmi olarak izah eden ve keşfeden bir alimdi. Milletler hakkında tarihi bilgileri kronolojik olarak toparlayıp malumat veren, önemli günlerini bildiren ilk ciddi eseri meydana getirdi. Güneşin ve ayın hareketlerini tespit ederek izafi ağırlıklarını belirlemişti. Deniz suyundan tuz üretti ve bunun ilmi izahını yaparak metodunu kurdu. İlk dünya haritasını oluşturmuş ve ilk yüreği yapmıştı. Madenlerin çeşitleri ve üretimleri hususunda yaptığı keşifler, ve düzenleyerek kurduğu üretim makineleriyle bu konuda çığır açtı. Bitkileri, özelliklerini, yararlarını tespit ederek bununla ilgili eserler yayınladı. İlk defa ilaçların isimlerini ve yapılış tarzlarını inceleyen Kitab-ı Saygala isimli eseri tıp dünyasına kazandırmış olup bu eser ilaç isimleri Arapça, Sümerce, Yunanca, Türkçe, Süryanice, Hintçe ve Harizm dilinde yazılmış olan İlk tıp sözlüğüydü. Porselen, çinicilik, çay ve bambu üretimi hakkında çeşitli incelemeler yaparak bunlarla ilgili metot ve usuller geliştirdi. Coğrafyada en doğru bilgileri tespit etmiş, ümit burnu ve dünya kıtalarının durumu hakkında en doğru görüşleri ortaya koymuştu. Kanal, nehir ve kuyulardan dolap vasıtasıyla yükseklere su çıkarmak ona aitti. Yer kürenin şeklini tespit ve yeryüzünü ölçme, haritacılık ve topografyayı kapsayan bugünkü ismiyle jeodezi üzerine ilk eseri o yazdı. değerli dinleyenler Biruni'nin eserlerine gerçek ilim haysiyetiyle yaklaşıp tetkik eden bütün ilim adamları, ilim tarihçileri ortaklaşa olarak şu sonuca varmışlardır. Biruni, çok nadir yetişen bir dahi, ilim dünyasına şimdi ve gelecekte ışık tutacak olan büyük bir alimdir. Ona, her yaklaşmamızda metoduna, haysiyetine, şahsiyetine, derin kavrayış ve nezaketine hayran kalmaktayız. Değerli dinleyenler, Allahü Teala, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde meal olarak, Sizden evvel gelip geçenlerin hayatlarını, gittikleri yolları ve başlarına gelenleri gözden geçirip onlardan ders alınız. Yerleri, gökleri, canlıları, cansızları ve kendinizi inceleyiniz. Gördüklerinizin içini, özünü araştırınız. Bütün bunlarda yerleştirmiş olduğum kuvvetimi, kudretimi, büyüklüğümü ve hakimiyetimi bulunuz. Görünüz, anlayınız buyurmaktadır. Rabbimizin hepimizi ve hepinizi bu uğurda çaba sarf eden ve gayret gösterenlerin zümresine dahil etmesi dileğiyle bir sonraki programımızda buluşmak üzere hoşçakalınız efendim.